Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi ve min seyyiati amalina Men yehtedihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la vahdehu, la şerikelleh. ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh Emma ba'd feinna kitabullah ve hayral hedi Muhammedin sallallahu ve sellem, ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Sayıd Tefsir dersimizde Muhammed Suresinin 19. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Onun için bil ki gerçekten Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Hem kendi günahın hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret, bağışlanma dile. Şüphesiz Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir, konaklama yerinizi de. Evet, bu ayette fa'lem ennehu la ilaha illallah yani la ilaha illallah tevhid sözünü e, bilerek söylemenin, öncelikle bilmenin e, zikredildiğini görüyoruz. Önce bilmeyi emrediyor Allah Azze ve Celle. Yani la ilaha illallah'ın manasını bilerek söylemek gerekir. İlah Kendisine sevgiyle veya korkuyla itaat edilen varlıktır. Kalbin bağlandığı, azalarında kendisine itaat ettiği varlıktır. La ilahe sözüyle Allah'ın dışında bu şekilde bağlanılan ne varsa bunların hepsinin reddedilerek illallah sözüyle sadece Allah'ın bu konuda birlenmesi işte bu tevhid sözüdür. Allah Azze ve Celle... İnsanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattığını Zariyat suresinin 56. ayetinde bildirmiştir. İbn-i Abbas radiyallarına e, buradaki ibadetten kastedilen edilen Allah'ı birlemektir diye açıklamıştır bu ayeti de. Yani e, insanların yeryüzünde imtihan edilmesinin en önemli sebebi Allah azze ve celleyi birleyerek kulluk etmektir. Nitekim Nisa suresinde de e, sadece Allah'a ibadet etmek Allah'tan başkasını şirk koşmadan ibadet etmek emredilmiştir. Bazıları işte buradaki ayeti Nisa suresindeki ayeti Allah'a ibadet edin ona ortak koşmayın diye tercüme ettiklerinden dolayı istenilen mana tam aksettirilmiyor tercümelerde. Burada kastedilen Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmektir. Yani ilk manada sanki Allah'a kulluk ettiğin zaman Şirkle hiçbir alakan olmaz gibi anlaşılıyor. Hayır, Allah'a ibadet edenler için en büyük tehlikedir şirk. Zaten Allah'a inkar edenler, ibadet etmeyenler, Allah'a ibadet kulluğu kabul etmeyenler, onlar kafirlerdir. Ama şirk her zaman iman edenler için bir risktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da şirkin ümmetinde karanlık bir gecede siyah bir karıncanın siyah bir kaya üzerindeki adımlarından bile gizli olduğunu bildirmiştir. Büyük bir tehlikedir yani bu iman edenler için. La ilahe illallah sözü şirkten teberri etme sözüdür. Yani Allah Azze ve Celle'ye herhangi bir sıfatında şirk koşmamak, ortak koşmamak. Yani ilah kendisine kulluk edilen varlıktır. La ilahe illallah sözü biz sadece Allah'a kulluk ederiz. Ondan başkasına kulluk etmeyiz demektir. Mekkeli müşriklere bu Tevhid tebliğini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı zaman işte Kullu La ilahillallah ve Tuflihu yani La ilahe illallah deyin Kurtulun diye bir davette gitti onlara fakat onlar işte Sal Suresinin 5. ayetinde belirtildiği gibi ilahlarımızı tek bir ilah mı yaptı Ne kadar şaşılacak bir şey diyerek buna itiraz ettiler Yani onlar Allah'tan başka varlıklara ibadet ettiklerini ibadet sunduklarını kabul ediyorlardı Yani Allah'a imanları var. Allah ile beraber başkalarına da işte dua etmeleri, adak adamaları, kurban kesmeleri gibi şirkleri de söz konusuydu. Yani onlar La İlahe sözünün manasını anlıyor ve bu yüzden reddediyorlardı. Fakat cehaletin yaygınlaşması sebebiyle insanlar Allah'ın dışında ilahlar edindikleri halde kendilerinin, şirk koşmadıklarını, yani la ilahe illallah sözünü söylüyorlar ama Allah'tan gayrısına da ibadetlerini yönlendiriyorlar. Ve şirk koşmadıklarını zannediyorlar. Böyle iddia ediyorlar. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de şeytana kulluk etmeyin. Şüphesiz sizin için o apaçık bir düşmandır. Yasin suresinde buyrulmuştur. Yine Casiye suresinde, Furgan suresinde hevasını ilah edinen kimselerden bahseder Allah azze ve celle. Heva da yani kişinin arzuları da Allah'ın dışında ilah edinebilen unsurlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kadının kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun, altının kulu, gümüşün kulu, işte güzel çatafatlı elbisenin kulu helak olsun buyurarak, insanın bunlara da ibadet edebildiğine dikkat çekmiştir. Yani ne demek bu? Sadece Allah'ı birleme esasına aykırı bir şekilde bir kimse altına gümüşe yani dünya malına sevdalanırsa yani bunu elde etmek için çaba ve gayretleri Allah'ın emirlerinin yasaklarının dışına çıkarsa burada da bir kulluk söz konusudur. Yani insandan söz ve fiil olarak hatta kalpte yerleşmiş düşünce akide olarak sadır olan her şey bir ibadettir. Ve bu ibadetin tümünün sadece Allah için olması işte o tevhidi sağlamaktır. Emrolunduğumuz şey budur. Peki insan, mesela sevgi ve korku meselelerinde Allah dışında ilahlar edilmesi söz konusu. Peki insan sevemez mi? Hiç kimseyi, Allah'tan başka kimseyi sevemez mi? Veya Allah'tan başka kimseden korkamaz mı? Bu Allah'a olan sevginin muhalifi bir sevgi ise bu tevhidi bozan bir şeydir. Allah'tan korkunun Muhalife olan bir korkuysa, Allah'ın meşru kıldığı sınırların dışına çıkan bir korkuysa, bu tevhidi bozan bir korkudur. Nasıl? Mesela e, Bakara suresinin 165. ayeti ve devamında müşriklerin Allah'ın dışında edindikleri dostlarını Allah'ı sever gibi hatta daha fazla sevdikleri vurgulanıyor. Yani bu ne demek? Mesela Allah Azze ve Celle'nin sevgisini yasakladığı bazı şeyleri sevmek. Mesela bir kimse hem Allah'ı severim hem şeytanın dostlarını severim demesi burada tevhide aykırı. Sevgi noktasında tevhide aykırı bir durumdur. Bunun gibi. Korkuda yine e, mesela bir şeyi emrediyor Allah Azze ve Celle. Kesin bir farz. Mesela cihadı emrediyor. Ama sen bir takım korkular taşıyorsun. İşte canımdan olacağım, malımdan olacağım, bunun gibi sebeplerle cihadı reddederse, bu korkuda Allah'a bir ortak koşmadır. Yani Allah'ın izin verdiği sınırlar, meşru sınırlar. Ama mesela insan e, tabiatı gereği bazı şeylerden korkar. Mesela işte aslandan korkar veya ürkütücü bazı şeylerden korkabilir. Bunlar tevhide muhalif, tevhide aykırı korkular değildir. Tevhide aykırı olması... Allah'ın emir ve yasaklarıyla çeliştiği zaman söz konusu olan sevgiler ve korkulardır. Evet, o halde Allah Azze ve Celle'nin öncelikle bu ayette bize emri La İlahe illallah" sözünü bilerek söylemek ve bunun gereklerine göre hareket etmektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kalbinden kesin bir inançla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederek ölen hiçbir can yoktur ki Allah onu bağışlamasın. Yani kalbinden bir yakin ile burada e, bu söyleniyor. Yani bu e, Allah'ın tek olduğuna tek ilah olduğuna ilahın manasını açıkladık. Bu manada Kesin bir inançla La İlahe illallah sözünü, Muhammedun Resulullah sözünü söyleyen, buna şahitlik eden bir kimse, bir takım günahları olsa dahi bu kimse bağışlanır. Bu yakin üzere öldüyse, tevhid üzere öldüyse. Evet, bunu Ahmet İbni Uzeyme tevhidde Nesai Sünel Kübra'da ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a şöyle buyurdu diyor. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederek ölen cennete girer. Burada yine eylem diyerek başlıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bil ki işte la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah sözüne şahitlik eden. Yani bunun manasına Şahitlik eden bir kimse bu şekilde ölürse cennete girer. Bunu da yine Ahmet, Nesai-i Kübra'da, Talisi ve başkaları sayısınatla rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Zikrin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. Duanın en üstünü ise elhamdülillah sözüdür buyurulmuştur. Bunu Tirmizî ve İbn-i Mace rivayet ederler hasen isnatla. Rebiya bin İbad et Dili radıyallahu Resulullah aleyhissalatü vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i baş gözümle Zülmecaz çarşısında gördüm. Zülmecaz e, Mekke döneminde müşriklerin en e, kalabalık oldukları çarşı, pazarlardan birisi. Şöyle diyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin ki kurtuluşa eresiniz. Sonra patikalara girdi, yani dar sokaklara, ara sokaklara girdi. İnsanlar onun etrafında toplanmış şaşkınlıkla dinliyorlardı. Hiç kimsenin herhangi bir şey dediğini görmedim. O ise durmadan, ey insanlar, la ilahe illallah deyin ki kurtuluşa eresiniz diyordu. Buna Ahmet rivayet etmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu gelen rivayette dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde şefaatinle insanların en çok mutlu olanı kimdir? Şöyle buyurdu, kalbinden ihlas ile la ilahe illallah diyen kimsedir. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Burada işte la ilahe illallah sözünün, yani Allah katında kabul görmesinin şartları, bu hadislerde belirtilmiştir. İşte yakin söylemek, ihlas yani samimiyetle, kalpten samimiyetle söylemek, e, yani manasını da bilerek söylemek haliyle. Ebu Hürer'e radıyallahu gelen rivayette yine şöyle buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şefaatim, ihlas ile Allah'tan başka ibadete layık hakilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden, dili kalbini ve kalbi dilini doğrulayan kimseler içindir. Yani diliyle söylediği bu e, şahadeti kalbininde samiyetle tasdik ede ettiği kimseler içindir. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam şefaat. Bunu İbn İkban rivayet etmiştir. Ubade bin Samit radıyallahu tenkenin rivayette Allah Resulü Aleyhissatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ibadete layık bir ilah olmadığını, onun bir olduğuna ve ortağı bulunmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve rasulü olduğuna İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu, Resulü, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve ondan bir ruh olduğuna, cennetin hak ve cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse, Allah onu ne amel işlemiş olursa olsun cennete koyar. Yani tevhid üzere bu şekilde ölen, bu sahih itikad üzere ölen kimse, amellerinde bir takım günahlarıyla dahi ölmüş olsa, e, mutlaka o bağışlanacaktır. Eninde sonunda eğer Allah onun cehennemde yanmasını takdir etmişse, günahlarından dolayı neticede yine çıkacak ve cennete girecektir. Bunda bu harbi müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dengelen rivayetler Allah Resulü aleyhisselatü vesaire ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah sözünü telkin edin. Zira kimin ölüm anında son sözü la ilahe illallah olursa öncesinde azaba uğrasa dahi bir gün cennete girer. Yani tevhid üzere ölen bir kimse yani günahlarından dolayı azap görecek dahi olsa, Allah onun günahlarını bağışlamazsa şayet, bundan dolayı azap görecek dahi olsa mutlaka bir gün cennete girer. Bunu Müslim İbn-i Mace ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Evet, geç, geçen haftaki dersle ilgili bazı kardeşlerimiz şöyle bir soru sordular. Ölen, yani ölümün Can boğazla gelmedikçe tevbelerin kabul edilmesinden bahsedildi. Ee, peki bu ölmek üzere olanlara La İlahe İllallah telkin edilmesi, aynı şekilde Ebu talib Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü e, tebliğ etmesi, e, aynı şey değil mi? Şekinde. Bizim e, o sohbette kastettiğimiz ölüm meleğini görmektir. Yani kişi ölüm meleğini gördüğü anda artık ondan sonra, iman etmesi, tevbe etmesi ondan kabul edilmeyecektir. Ama bu andan önce ölmek üzere olan, ölüm hazırlığında olan kimselere La İlahe İllallah sözü fayda verir. Çünkü henüz onda bütün iş bitmemiştir. Ebu zer radıyalanden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Herhangi bir kul La ilahe illallah der ve bunun üzerine ölürse mutlaka cennete girer. Ben zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı dedim? Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da buyurdu. Ben zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı dedim? Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da buyurdu. Ben zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı dedim? Ebu Zer'in burnu sürtse de zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet. Şüphesiz zina, hırsızlık gibi günahlar büyük günahlardır. eee yani diğer hadislerde hatırlayacaksınız. E, kişi mümin olduğu halde zina etmez. Mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Mümin olduğu halde sarhoş edici içkileri içmez buyruluyor. Bu imana aykırıdır dolayısıyla zina gibi işte hırsızlık gibi günahlar imana aykırıdır. Fakat iman ile İslam birbirinden Farklı şeylerdir. Yani kişi iman dairesinden çıkar ama İslam dairesinde kalmaya devam eder. Ta ki işte yaptığı zinayı, yaptığı hırsızlığı helal saymadı sürece. Şayet bunları helal sayar, helal görürse o zaman İslam dairesinin de dışına çıkmış olur. Ama helal görmeksizin, yani yaptığı şeyin haram olduğunu itiraf ettiği halde bunları işlerse o günahkardır. İman dairesinden çıkmıştır ama İslam dairesinden, o geniş tevhid dairesinin dışına çıkmamıştır. Dolayısıyla bu kimseler e, Samiyetle La İlahe söyler ve bu tevhid üzerine ölürse o kimseler e, cennete girecektir. Günahlarının cezasını çekmiş olsalar dahi mutlaka cennete girecekler. Enes bin Malik Radyalan'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde arpa tanesi ağırlınca hayır bulunduğu halde La İlahe diyen cehennemden çıkar. Kalbinde buğday tanesi ağırlığınca hayır bulunduğu halde la ilahe illallah diyen cehennemden çıkar. Kalbinde zerre ağırlığınca hayır bulunduğu halde la ilahe illallah diyen cehennemden çıkar. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis mürceye reddiyedir. İmanda işte artma ve eksilmeyi kabul etmeyen mürceye reddiyedir. Yine e, mürce kişilerin, insanların imanda farklı mertebelerde olmasını, birbirleri arasında tefadül, farklılık, fazilet farkı olduğunu onlar kabul etmezler. İman, yani en günahkar insanla en abid, en salih insanın imanını eşit görürler. Onlara da bu e, görüşlerine de, bidatlerine de reddiye vardır bu hadiste. Buradaki zerre ağırlığınca ifadesinde zerre e, küçük kırmızı karıncalar demek. Yani bizde hani toz zerres falan diyorlar ya, o değil de Arapçada zerre kelimesi küçük kırmızı karıncalardır. Yani o kadar böyle imanında da azalmış olsa bile tevhid üzere olan bir kimse mutlaka cehennemden çıkacaktır. Evet, burada şususa dikkat etmek lazım. Bir sonraki başlığımız yine bu ayetten hareketle istiğfar, başlanma dileme bölümü. Allah Azze ve Celle bakın tevhid tevhidi bilmeyi emrettikten sonra bilerek tevhidi söylemeyi emrettikten sonra arkasından hem kendi günahın hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günah için bağışlanma dile buyuruyor. Burada bizim zamanımızdaki insanların da çokça dikkat etmesi gereken önemli üzerinde durması gereken bir nokta var. Nedir o? Ee, i̇nsan bir takım günahları işlediği zaman veya hayat tarzı haline getirdiği zaman, insan işte yaşadığı gibi inanmaya başlar derler ya, öyle bir hal söz konusu olabiliyor. Yani yaptığı şeyleri meşru görme, hatta savunma pozisyonuna geçebiliyor. Bu şeytanın en büyük tuzaklarından birisidir. Çünkü günahını itiraf etse, Rabbinden bağışlanma dilese, Rabbinden bağışlanma dilemesi suçunu itiraftır. Ya Rabbi, ben hata ettim. Yani ne kadar büyük günahlar olursa olsun bağışlanma dilediği zaman en azından bu yaptığı şeyin günah olduğunu bir itiraftır. Yaptığı şeyin suç olduğunu itiraftır. Ama şeytan bu günaha dalmış insanları öyle bir tuzağa düşürüyor ki yaptığı şeyi temize çekme, sahiplenme, savunma moduna geçmesini sağlıyor. Yani ben istediğimi yaparım, ben özgürüm falan filan diyerek bu sefer sanki Allah azze ve celle'ye kulluğun da dışına çıkabileceği iddiasını ortaya koyuyor. Allah'ın rububiyetini adeta kendi üzerinden reddetmeye başlıyor. Evet, Allah Azze ve Celle burada tevhidin ardından Muhammed ve Vesselam'a hitaben hem kendisi için hem mümin erkek ve kadınlar için bağışlanma dilemenin, istiğfarın önemine vurgu yapıyor. Bizim günah, günaha düçar olmuş Müslümanlardan ziyade bid'at ehline olan düşmanlığımızın daha sert bir şekilde olması bu yüzdendir. Çünkü bidat işleyenler yaptıkları şeyleri hak görerek savunurlar. Mesela bidat sahipleri gerek itikadi bidatler olsun, gerek ameli bidatler olsun. Mesela zamanımızda en yaygın bidat diye sorulacak olsa ilk akla gelecek şeyler mesela kandil geceleri. Kandil gecelerinde işte insanların toplanıp da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne emretti, ne yaptığı ashabının hiç tanımadıkları, bilmedikleri e, bir takım işte ibadetler yapmaları. İşte Kadir gecesi namazı kılmaları mesela. Tamam Kadir gecesi hak bir gecedir. Bin aydan hayırlıdır. Ama Kadir gecesine has 12 rekat diye bir namaz sonradan uydurulmuştur. Yani Hicri 4. asırdan sonra uydurulmuş namazdır. İşte rekayip namazı, berat namazı vesaire bir takım şeyler uydurmuşlardır. Bu bir bidattır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bu kalbe Müslümin rivayet ettikleri hadiste. Şimdi insanlar burada yahu bunda ne sakınca var. Biz ibadet ediyoruz. Şimdi ibadet görünümünde olduğu için İbadet formunda yapılan şeyin Allah'a bir isyan olmadığı zanına kapılıyorlar. Bakın şeytanın en büyük tuzaklarından birisi bu. Bu ameli konularda bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi zamandan bir örneği hatırlayalım. Hani bazı sahabeler geldiler Ümü Seleme validemize, Allah Resulü'nün hanımı sallallahu aleyhi ve sellem'in. Dediler ki işte... Bize Allah Resulü'nün ibadetini anlat. İşte gece ibadetini anlat. Orucunu anlat. Zühdünü anlat diye sordular. Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Dinlenir de. Dediler ki yani o Allah'ın Resulü. Yani onun geçmiş, gelecek günahları bağışlanmış. O nerede, biz nerede? Bizim daha fazla ibadet etmemiz lazım. Bir tanesi dedi ki ben gece boyunca hiç uyumadan, dinlenmeden ibadet edeceğim, namaz kılacağım dedi. Orucunu sordular, bazı günler, yani nafile orucunu, bazı günler oruç tutar, bazı günler tutmaz. Dediler ki yani o Allah'ın Resulü'dür. Yani o nerede, biz neredeyiz? Azımsadılar Allah Resulü'nün ibadetini. Onlar zannediyorlardı ki işte Allah Resulü'nün nafile ibadetleri kat kat fazla. Bu sefer aradıkları cevap bulamayınca böyle düşündüler. Yani o Allah'ın Resulü. Yani onun ihtiyacı yok ki bu nafile ibadetleri. Allah onu zaten geçmiş gelecek günahlardan muaf tutmuş. Bizim daha fazla gayret etmemiz lazım diyerek böyle düşündüler. Dedi ki bir tanesi ben her gün oruç tutacağım. Bir tanesi ben evlenmeyeceğim dedi. Bunun gibi şeyler söylediler. Hadım olmayı o düşünenler bile oldu. Bu sözler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eve geldiği zaman kendisine iletilince minbere öfkeli bir şekilde çıkıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet. ve hutbesinde şunu iyi bilin ki Allah'tan en çok korkanınız sakınanız, sakınanız benim ve Allah'ı en iyi bileniniz tanıyanınız da benim bu söylenenler benim sünnetimdir ben gecenin bir kısmında kalkar ibadet ederim bir kısmında uyurum bazı günler tutarım, bazı günler tutmam evlenmek benim sünnetimdir kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi burada bakın, e, o anda meydana gelen bir yanlış düşünceyi, belki şeytanın vesvesesiyle meydana gelen bu düşünceyi, ibadet görünümünde gelen, hayırda artış gibi görünen bu düşünceyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ağır sözlerle reddetmiştir. Kim benim sünnetimden, sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bu bir tehdit. Kimler hakkında söylüyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kılmadığı şekilde kendilerinden bir takım ibadetler yapmak isteyenler hakkında söylüyor bunu. Burada işte işte şu günahları işleyenler benden değildir den ziyade buna özellikle söylüyor. Bu hadi hakkında söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü insanlar böyle ibadetleri uydurdukları zaman bunun meşru ve kendilerini Allah'a Yaklaştırıcı gördüklerinden dolayı bundan dolayı asla bağışlanma dilemeyecekler. Ama işte zina etse, hırslık yapsa, içki içse, bunun gibi günahları işlese bunun günah olduğunu bilecek, itiraf edecek ve bağışlanma dileyecek. Şeytan için büyük kayıp. Bu yüzden Sübiyan-ı sevr Rahimullah diyor ki şeytan insanları günahtan ziyade bid'atlere düşürmeyi daha çok arzular. Çünkü günahtan tevbe edilir ama bid'atlardan tevbe edilmez. Çünkü hayırlı bir şey yaptığını zanneder insan. İtikadi meselelerde böyledir. Allah'ı, Allah'ın kitabında bildirdiğinden daha fazla tenzih etme düşüncesiyle, evet Allah mahlukuna hiçbir sıfatına benzemez. Onun misli gibi bir şey yoktur ayette sabittir. Fakat tenzih düşüncesini kendilerinden bir e, hareketle, bir reyle ilerletmek, genişletmek isteyen insanlar mesela Cemin Safan çıkmış Allah Azze ve Celle'nin istiva'sını inkar etmiştir. Elimden gelse bütün Kur'an Musaflarından Rahmanu Alel Arcis istiva ayetini kazırdım, silerdim diyor. Yani niye böyle diyor? Ya işte insanlar e, bu ayet okul zaman işte Rahman Arşa istiva etmiştir. Yani yerleşmiştir. Bunu okul zaman işte mahluk gibi bir yerleşme, mahlukun işte bir tahta, koltuğa oturması gibi bir oturma akıllarına gelir. Mahluka benzetmeye kalkarlar düşüncesiyle. Bu ayeti e, mushaftan kazımak istiyor. Böyle bir küfre sapıyor. Diğer bazıları işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefsim elinde olana yemin olsun ki diyor. Hadislerinde çoğunlukla yemin ederken böyle yemin ediyor. Tercümelerde nasıl görüyorsunuz bunu? İşte kudret elinde olana, kudretinde olana, nefsin kudretinde olana falan diye el sıfatını, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını kudretle veya başka şeyle tefsir etmeye, açıklamaya kalkıyorlar. Bakın bu da itikatta bir sapma. Biz şunu söyleriz. Allah Azze ve Celle nasıl ki ilim sıfatında, görme sıfatında, işitme sıfatında hiçbir mahlukuna benzemezse yani mahluklar da iştir değil mi? Mahluklar da görür. Mahlukların da ilmi vardır, bilirler. Ama hiçbirinin ilmi, görmesi, işitmesi Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle, işitmesiyle, görmesiyle kıyaslanamaz. El, ayak gibi sıfatlarında da böyledir. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli dendi zaman kulun eli gelmeyecek, mahlukun eli gelmeyecek akla. Allah'ın ayağından bahseden naslar okunduğu zaman, işte cehenneme ayağını koyar. Mesela Müslim'deki hadiste, Burada Allah Azze ve Celle'nin mahlukun ayağı gibi bir ayak sahibi olduğu gelmeyecek akla. Evet, Allah'ın veçi vardır, yüzü vardır ama mahlukuna benzemez. İlmi vardır, ilmi mahlukuna benzemez. Görmesi vardır, mahlukun görmesiyle Allah'ın görmesi bir midir? O halde sen eğer Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını, semada oluş sıfatını, arş, istiva sıfatını, nüzul sıfatını, gülme sıfatını bunları tevil etmeye kalkıyorsan ve bundan dolayı inkara kalkıyorsan, Allah azze ve celle'nin ilmi, görmesi, işitmesi bu sıfatlarda inkar etmek zorundasın. Neden? Çünkü mahlukta da vardır bu sıfatlar. Nasıl ki biz Allah'ın işitmesiyle mahlukun işitmesini bir tutmuyoruz. Bunların aynı olmadığını kabul ediyoruz. İşte Allah azze ve celle'nin diğer sıfatlarında da bunu böylece kabul ediyoruz ve teville gitmiyoruz. Tahrife, saptırmaya da gitmiyoruz. Bunlar da işte Allah'ı tenzih etme düşüncesiyle Allah'ı Allah'tan daha fazla, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladıklarından daha fazla tenzih etme düşüncesiyle itikadi bidatlere sapmışlardır. Mesela Allah her yerde diyorlar. Allah semada demek küfürdür diyor akide kitaplarında. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de emin tüm فِي السَّمَاءِ en يَخْصِفَ بِكُمُ الْعَرْضِ Semadaki'nin sizi yerin dibine sokmasından emin mi oldunuz? Eee? Şimdi bu insanlara sorun. Yani dışarıdaki insanlar böyle itikad ediyor. Yani Allah'ın semada olduğunu kabul etmiyorlar. Sorun. Allah İsa Aleyhisselam'ı nereye kaldırdı? Ayet de sabit değil mi? Ber refa'ahullâhu ileyh Yani onu ne astılar ne öldürdüler. Hristiyanların iddialarını reddediyor Allah Azze ve Celle. Onu ne asılar ne öldürdüler. Ya ne oldu? Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. İsa Aleyhisselam nerede dediğinizde Allah onu semaya kaldırdı diyorlar değil mi? Allah kendisine yükselttiğini söylüyor. Evet semaya kaldırdı. Çünkü Allah da semada. Yani ayetlerde durum bu kadar netken, ayetlerde sabit olan bir itikad esasına akide kitaplarında küfür diyen bu millet bunu nasıl söylüyor? İşte Allah'ı Allah'ın beyan ettiklerinden daha fazla tenzih etme düşüncesiyle söylüyorlar. İşte bunlar La İlahe İllallah'a aykırı durumlardır. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in de kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dediği durumlardandır. La İlahe illallah sözünü kabul etmek demek, arkasından da Allah Azze ve Celle'nin istiğfara vurgu yapması, yani bu yanlışları sakın benimseme, sakın yani batılı hak suretine benimseme. O şekle getirip de bunun arkasına düşme. Şeytanın en büyük tuzağı bu noktadadır. Günahlara düşenleri yaptıkları günahları e, helal sayma, savunma e, şeyine getirmesi. Mesela adam, kadın açılıyor, açık saçık yaşamayı tercih ediyor. Bu bir günah tamam. Ama burada kalmıyor şeytan. Bu sefer işte Allah ve Rasulü kadınlara tesettürü emretmemiştir şeyine getiriyor. Namazı terk ediyor mesela. Hayatından na namazı çıkarıyor. İşte namazı bir fazilettir. Kılsan da olur, kılmasan da olur seviyesine indiriyor. Halbuki namazın terkini küfür diye açıklamıştır kitap ve sünnet. İşte kişinin bir şeyi günah olduğunu bilerek, itiraf ederek işlemesiyle onu işlemese dahi helal sayması, meşru görmesi böyle birbirinden çok farklı şeylerdir. Yani tesettürlü bir kadın düşünün ama tesettürü sadece fazlet görüyor. Yani Allah bunu emretmemiştir, farz kılmamıştır. Kapansan daha iyi diyor. O yüzden işte kapalı, tesettürlü anneler, e, nineler vardır. Açık saçık kızlarına işte e, müsamaha gösterirler, hoş görürler, açılsın derler. Niye? Tesettürün farz olduğunu kabul etmiyor esasında bu. Kendisi örtünüyor belki ama örfen örtünüyor. Bu iman değil. Bazıları vardır mesela köy ortamında yaşıyor, şehre geliyor başını açıyor. Orada niye örtünüyor? İşte folklorik olarak, kültür böyle. Bu değil bir şey anlatıyordum bir kısa anlatıyordum iştenileriniz vardır Amerika'da yaşamış bir Türk Müslüman bir Türk işte orada içki içtiğinden e, meyhaneye gittiğinden böyle alem hayatlarından falan böyle şeylerden övünerek bahsediyordu dedim ki domuzla yedin mi dedim biz gavur muyuz dedi şimdi e, domuz eti yemek İçki içmekten farklı bir günah değil. Biz gavur muyuz dedi. E i̇çki içtiğinden bahsediyorsun. Yani onu da Allah yasakladı. Yani bazı şeyler, kültür ve gelenekten gelen şeyler din yerine almıştır. Ve insanlar bunu maalesef ibadetlerine de yansıtmıştır. Mesela bugün oruç, namaz gibi ibadetlere baktığımız zaman insanlar kitap ve sünnetin naslarında Emredilmiş olan, sınırlar çizilmiş olan namaz, oruç gibi ibadetleri görseler dahi toplumla uyum içerisinde olmayı tercih ediyor ve bidat olan eklemeleri yapmayı tercih ediyor. Niye? İnsanlar, çünkü mesela e, biz iftar ettik mesela bugün. Ne zaman iftar ettik? Güneş kaybolduğu zaman, güneş görünmez olduğu zaman. Sünnette böyle gelmiştir. Akşamın vakti kitapta ve sünnette böyle belirtilmiştir. Ama bu toplum nasıl bir oruç arzuluyor. İşte diyanet tarafından belirlenen vakitlerde ezan okunduğu zaman e, mesela namaz kılınacak, iftar yapılacak neyse. Sünnetteki hakikati görse dahi toplumuna muhalif düşmemek adına kişi ne yapıyor? O ibadetini toplumun tercihlerine göre icra etmeye kalkıyor. Ya işte bir saat daha fazla tutayım, on dakika daha fazla tutayım ne olur? Ne zararı var? diye düşünüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle Ebu Rere radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah e, kulunun iftarda acele etmesini sever diye geliyor. Veya iftarda acele eden kullarını e, sever. Bunu daha çok arzular diye. Neden? Çünkü iftarda acele etmekte ne vardır? Allah Azze ve Celle'ye ihtiyacı, acizliğini itiraf vardır. Yani işte Ya Rabbi sen bana işte Beş saat orucu farz kıldın ama bak ben altı saat, on saat tutuyorum. Bunda bir kibir vardır Allah Azze ve Celle'ye yakar. Böyle bir mana vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitab ehlinin bu gibi düşüncelerle sapıttığını ve onlara benzemememiz gerektiğini de uyarmıştır. Onlar sahurlarını erken yaparlar. Yani imsakı erken kapatırlar. İftarlarını da geç yaparlar. Yani oruçlu oldukları süreyi akıllarınca daha uzun tutarlar. Siz onlara benzemeyin. Ümmetim sahurları geciktirdikleri ve iftarda acele ettikleri müddetçe hayır ve fıtrat üzere olmaya devam ederler buyuruyor. Bu çok eski zamanlarda, yani bu asırda çıkmış bir şey değil. Çok eski zamanlarda başlamış, önceleri ihtiyat demişler. Yani tamam güneş batıyor da 10 dakikada e, orucu uzatalım battığından emin olalım. Yani sen sanki daha fazla ibadet etmekle Allah Azze ve Celle'ye bir şey kazandırmıyorsun. Bu değil. İbadet Allah Azze ve Celle nasıl istiyorsa o sınırlarda yapılmalıdır. Mesela ben namazı işte mesela takla atsam namaza durdum da takla atsam işte bir takım cimnastik hareketleri yapsam daha fazla yorulurum. Allah için daha fazla yorulurum desen bu hareketler senin için namaz olur mu? Onu senin uydurduğun bir namaz olur. Senin istediğin bir ibadet. Sen Allah'a kendi uydurduğun, kendi belirlediğin şekillerde ibadet edemezsin. Böyle yakınlaşamazsın. Bu senin ancak Allah'tan uzaklığını artırır. Sapmanı artırır yani. Allah'a Allah'ın belirlediği sınırlarda ibadet etmen esastır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen, ibadetini soran sağabilir daha fazla ibadet etmek istiyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavrı reddediyor. Sünnetinden yüz çevirmek diyerek, ağır bir ifadeyle e, reddediyor. Yani bizler kendi kafamızdan Allah'a yakınlaşma metotları uyduramayız. Din nasıl gelirse Allah nasıl emrettiyse Rasulleriyle nasıl beyan ettiyse ancak o şekilde hareket edilir. Bu konuyla ilgili bir kıssa da zikredelim ki meselenin ehemmiyeti anlaşılsın diye. Ondan sonra istiğfar bağımına geçelim. Abdullah bin Mübarek e, kitab Cihatta Cihad'da i̇bn Asakir'de tarihinde rivayet ediyor bunu. Bir e, savaştan dönüş esnası Yani sıcak muharebe yapılmış, oradan dönüş esnası. Henüz e, yeni çıkılmış yani harp meydanında. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresi 238. ayetine istinaden işte korku halinde binekli ve yayağı olarak namazı kılabilirsiniz. Güvene kavuştuğunuz zaman ise Allah'ın size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin yani namazı kılın. Bu ayete istinaden namazı binekler üzerinde kılacağız buyuruyor. Yani savaş halinde binekler üzerinde namaz kılmak caizdir. Böyle meşru kılınmıştır. O ekipte bulunanlardan birisi Yahu biz işte savaşa atlattık. Şu an güven halindeyiz diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne muhalif olarak atlıyor bineğinden ben yerde kılacağım diyor. Yani binekte çünkü bazı namazın hareketlerinden eksik kalıyorsun ya. Ben tam yapayım. Ben binekten inip de öyle kılacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu muhalif düştü. Allah onu muhalif düşürsün veya düşürecektir diye beddua ediyor. Bu sahabe, o zamanki sahabe olan bu şahıs irtidat etmeden ölmüyor. Yani ölmeden önce dinlen çıkıyor. İbnü'l-Leşhas fitnesi zamanında eee irtidat ediyor. Yani bu işte Nur suresinin 61. ayetinde onun emrine yani Resul'ün emrine aykırı hareket edenler başlarına bir musibetin, fitnenin isabet etmesinden veya hutta can yakıcı elin bir azaptan sakınsınlar. Buyuruluyor. Bu, bu ayetin tezavürüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet iki şekilde oldu, olacağı için burada Allah Azze ve Celle cezayı iki vasıfta zikrediyor. Ya bir fitneye düşmek, işte dinden irdat etmek gibi, kişiyi dinden çıkarıcı e, akide kaymaları gibi bir fitne veyahut da can yakıcı azap yani Allah Azze ve Celle'nin ahiretteki azabı. Bu ikisinden birinden sakınsınlar. Bu ikisinden birisi olur. Resulün emrine muhalif hareket eder. Bu muhalefet işte iki türlü. O yüzden ceza iki türlü. Bu muhalefet ya e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emir ve yasaklarına açıktan muhalefet. Yani günahlar dediğimiz şekillerde olur. Bu azabı gerektirir. Veya hutta ibadet görünümünde olan Resulün belirlediği sınırlardan daha fazla ibadet etme düşüncesiyle bid'at çıkararak olur. Fitneye düşüren şey de budur işte. Kişi e, aslında bir münker yapmaktadır ama onu hayır gibi, Allah'a yakınlaştırıcı bir şey gibi inanır ve ondan asla tevbe de etmez ve ondan tevbe etmemiş olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkar. Bu bazen kişiyi küfre bile götürebilir. Az önce bahsettiğimiz itikadi e, hususlar gibi. Evet, bu konuya dikkat edilmelidir. Ebu Hurey Radyalar Muhammed Suresi 19. ayetini açıklarken şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günde 70 defa Allah Teala'dan bağışlanma diliyorum. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam günde 70'den fazla Allah'tan bağışlanma dilediğini söylemiştir. Tirmize Abdülrezzak tefsirine veya şu hafta rivayet etmiştir. Benzeri Bukharda de vardır bunun. Ebu Ureyr diğer rivayet, kutsi bir hadis. Rabbimiz Tebarek ve Teala her gecenin son üçte birinde dünya göğüne iner ve şöyle buyurur. Bana dua edene icabet ederim. Benden isteyene veririm. Benden bağışlanma dileyeni bağışlarım. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Sevban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazından ayrıldığı zaman üç defa Allah'tan bağışlanma dilerdi. Yani biz de işte e, bu sünneti ihya etmeye çalışıyoruz. Yani namazı selamını verdiğin zaman estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah bu şekilde üç defa istiğfarı söylemek sünnettir. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hurey diğer bir rivayet Kim bir meclise oturur da boş konuşması çok olursa oturduğu yerden kalkmadan önce Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim derse mutlaka o meclisteki hataları bağışlanır. Bunu Tirmizi e rivayet etmiş Elbani Sayyul Cami'de sayı olduğunu beyan etmiştir. Evet, bu işte her mecliste ders sonlarında söylemiş Subhaneküllahümebiyam diye eshedilə ilahillən vahdet ve stafkü e ve, ve, ve tu diye söylediğimiz e zikirdir. Allah Resulü Aleyhissalatüsseman e bunu bu şekilde öğretmiş. Sahabelerde mesela Ayşe radiallahu gelen bir rivayette bunu Allah Resulü Aleyhissalatüssemanın Kur'an kıraatinden sonra dahi bu zikri yaptığını söylüyor. Yani Kur'an kıraatinden sonra mesela Sadakallahul Azim sözü sonradan çıkmış bir bidattır. Muhakkak Allah doğruyu söyler. Bu söz doğru ama Kur'an okuduktan sonra bunu söylemek bir bidattır. Allah Resulü böyle bir şey yapmamıştır. Sahabeleri yapmamıştır. Din tamamlandığında böyle bir söz yoktu yani Kur'an okuduktan sonra. Şimdi Sadakallahul Azim sözü o kadar yaygınlaşmıştır ki bir kişi Kur'an okusa ve arkasından sadakallahu'l-azim demese ne hissediyor? İşte eksik yaptım, Kur'an'a saygısızlık yaptım, bir şeyi eksik yaptım düşüncesinde kapılıyor. Ne oluyor? He, demek ki Allah Resulü'nün yaşadığı, insanlara tebliğ ettiği din eksikti. Senin bu düşüncenin ne mi tamamlandı? Bunu sorgulaması lazım. O gün dinden olmayan şey kıyamet gününe kadar dinden değildir. En son nazil olan ayet Mayda suresi 3. ayetidir. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetini mi Kemale erdirdim buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından kısa bir süre önce nazlı olmuş en son ayettir. Bundan sonra artık ne yeni bir farz ne yeni bir sünnet dinle ilgili yeni bir helal haram artık yoktur. Dolayısıyla bugün Müslüman Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ve asabının yaşadığı gibi bir din yaşamak istiyorum diyorsa. İşte bu surenin nazil olmasından önceki ahkamı araştırmak zorundadır. O gün din neyse, bugün de din odur. Allah katında hak din İslam'dır. O İslam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı, ashabıyla beraber yaşadığı İslam'dır. Akide meselelerinde de, amel meselelerinde. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ümmetim 73 fırka ayarlayacak. Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar hariç, Diğer 72 fırkan hepsi ateşte olacaktır buyuruyor. Yani ümmetinin nasıl fırkalara ayrılacağını da beyan etmiştir ve kurtulan fırkayı da tayin etmiştir. O işte Maide suresinin 3. ayetinin nazil olması anına kadar olan Allah Resulü ve sahabenin üzerinde yol, bulunduğu yolda olanlardır. Şimdi e, fıkıh kitapları baktığınız zaman, okutulan fıkıh kitaplarına vesaire baktığınız zaman... Mesela mes. Allah Resulü çoraba mes etmiştir. Ayakkabıya da mes etmiştir. Sarığa da mes etmiştir. Bunun gibi mesela en basitinden böyle bir ahkama baktığınız zaman fıkıh kitaplarında işte mes'te şöyle şartlar olacak falan filan olacak bilmem ne bilmem ne. Allah Resulü'nün koşmadığı şartlar. İşte sefer mesafesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Medine'den çıktım mı dönünceye kadar namazları kısaltırdı diyor i̇bn Abbas Abbas Radyo'ya. Yok işte 120 km olacak, 90 km olacak, 60 km olacak, sonrakilerin böyle bir sürü e, sabit olmayan tayinlerde bulunarak bundan muhalif daha başka şartlar ortaya koyduklarını görürsünüz. Yani pek çok mesele çıkar bunun gibi karşınıza. Ama kişiyi kurtaracak olan din işte Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve ashabının Allah Resulü hayattayken üzerinde oldukları dindir. Buna dikkat etmek gerekir. Sonradan çıkan her şeyi o asla döndürmek gerekir. İşte fazletli bir kimse bir bidat koyuyor ortaya. Fazletli bir alim. Kendisi fazlet sahip bir alim. İçtihad ediyor, hata da edebilir. Mesela zayıf olduğunu bilemediği bir şeyden ötürü, misal e, bizde mesela abdest alırken boynu mesetmek diye bir şey vardı biliyorsunuz. Hanefilerde var bu. Boynu mesetmek. Bu konudaki hadis yani uydurmaya yakın zayıftır. Şiddetli zayıftır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini en ince ayrıntılarına kadar rivayet eden, sahabeden gelen sahih rivayetlerin hiçbirinde böyle bir şey yok. Boyuna meshetmek diye bir şey yok. Şimdi alimlerden birisi işte böyle bir zayıf hadise istinaden bunun işte zayıf oluş ya e, keşfedemiyor. Zayıflığını anlayamıyor. Veyahut da işte böyle bir şey hadis zayıf da olsa bununla faziletiyle amel etmekte bir sakınca yoktur diye düşünüp ne yapıyor? İşte boyun mesedilir diyor. Sen bununla amel ediyorsun. Ne oluyor? Dinde olmayan bir şey yapmış oluyorsun. ve Bir de sana diyor ki, yani Allah Resulü'nün abdestinde boyun mesetmek yok. Sen bunu terk ettiğinde, ben abdestimi eksik mi yaptım diye bu sefer vesvesiye kapılıyorsun. Allah Resulü'nün yaşadığı din tam bir dindir. Onun zamandaki helaller, haramlar neyse, kıyamet gününe kadar da helaller, haramlar bundan ibarettir. Evet, e, aslı korumak bu açıdan önemli. Bu işe reylerin, kıyasların, yorumların karıştırılmasıyla din bozulmuştur. Elhamdülillah dinin aslı sahih haliyle kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ama onun bağlıları, onda e, sebat edenler azınlık olacaklar. Bu yüzden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gariplere müjdeler olsun diyor. Din ilk başladığı garipline dönecek. O zaman da sünnetime sarılan sanki kor parçası tutmuş gibi olacak. Neden? Çünkü işte bu e, uydurulmuş dinlerin, dine katılmış uydurmaların ehli olan kimseler sahih dine sarılanlara, dine hiç sarılmayanlardan bile daha fazla düşmanlık edecekler. Yani kendi dindaşlarından, aynı dinin mensubu olduğun kimselerden eziyet göreceksin sünnete sarıldığın zaman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da haber vermiştir. Ama kim ahiret sevabını arzuluyorsa, yol böyle bir yol. Kim de dünyada işte rahat yaşayayım. Dünyada hiçbir sıkıntıyı çekmeyeyim derse, dünyadaki batıl çoğunluğa uyar. Dünyada güllük gülistanlık yaşayabilir ama ahiretten onun bir nasibi olmaz. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursanız, sizi haktan saptırırlar. Onlar sadece zammı uyarlar ve saçmalarlar. Enam suresi 116. ayet. Bu e, insanların bu konuda bir rehberi olmalıdır. Allah azze ve celle izin verirse, Muhammed suresinin 20. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşedönle ilahe illan tevahdekele şerikelek ve estağfurke ve tu bilek.